173. konu, Ensardan 70 kişinin Akabe Vadisi'nde Hazreti Peygamber'e yardım sözü vererek biat etmesi, Cabir, radıyallahu anha, şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Mekke'de 10 sene kaldı, halkın evlerine Ukaz ve Mecen Panayırlarına gidiyor, haç mevsimlerinde halkın arasına giriyor ve şunları söylüyordu, Rabbimin risaletini tebliğ hususunda bana kim yardımcı olmak ister, bunun karşılığında kendisine cennet vardır, fakat hiç kimse onu kabul etmiyor ve kendisine yardım eden de çıkmıyordu. Hazreti Peygamber'in kendi kavminden ve en yakınlarından olan bazı kişiler Yemen'den veya Mudar'dan olsun dışarıdan gelenleri karşılayarak onlara, Kureyş'in şu gencinden kendinizi sakınınız, sakın sizi de fitneye düşürmesin, diye tembih ediyorlardı. Halk parmaklarıyla kendisini gösterdiği halde Hazreti Peygamber yine de aralarına karışıyor ve onları Allah'ın dinine davet ediyordu. Nihayet Allah Teala Medine'den bizleri ona gönderdi. Biz onu aramıza kabul ve getirdiği şeyleri tasdik ettik. Öyle ki bizden bir kişi Hazreti Peygamber'i ziyaret ediyor ve Müslüman olup Kur'an okuyordu. Sonra bu kişi Medine'ye, ailesinin yanına döndüğünde ailesinin tamamı ona uyarak İslam'ı kabul ediyordu. Sonunda içinde Müslüman bulunmayan hiçbir ensar evi kalmadı. Bunlar Müslüman olduklarını açık açık söylüyorlardı. Bir gün bir araya gelerek istişare ettik ve, Hazreti Peygamber'in korku içerisinde Mekke'de durup dağlarından kovulmasını daha ne kadar süre bekleyeceğiz, dedik. Sonra da içimizden yetmiş kişilik bir heyet oluşturduk ve Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere haç mevsiminde Mekke'ye gittik. Görüşme yeri olarak da Akabe deresini belirledik. Biz birer ikişer bu kararlaştırılan yere gidiyorduk. Sonunda yetmişimiz de oraya geldi ve ey Allah'ın Resulü, sana ne üzerine biat edelim, dedik. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Sevinçli günlerinizde de üzüntülü anlarınızda da sözümü dinleyip bana itaat edeceksiniz. Bolluk zamanında ve kıtlıkta bize nafaka vereceksiniz. İyiliği emredip kötülükten men etmek üzere bana söz vereceksiniz. Bana, Allah için söylemek ve bu uğurda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere biat edeceksiniz. Bana yardımda bulunmanız, memleketinize vardıktan sonra, çocuklarınızı, nefislerinizi ve ailelerinizi nelerden koruyorsanız beni de onlardan korumanız karşılığında sizler için cennet vardır. Bunun üzerine içimizde en gencimiz olan Esad bin Zürare ayağa kalkıp Hazreti Peygamber'in elini tutarak şunları söyledi. Ey Medineliler, biraz yavaş olunuz. Çünkü bizim onu Allah'ın Resulü olarak tanıyıp içimize kabul etmemiz ve Medine'ye götürmemiz bütün Arapların düşmanlığını üstümüze çekmemiz, kılıçların ısırığına razı olmamız demektir. Fakat biz bu konuda sabır gösteren bir kavimiz, öyleyse Peygamberimizi götürünüz, mükafatınız Allah'a aittir. Eğer siz kendi nefislerinizden korkacaksanız Peygamberi götürmeyiniz ve bunu bugün söyleyiniz. Böyle yapmanız Allah katında sizin için en güzel bir davranıştır, bu sözlerini dinlediğimizde ona şöyle dedik, Ey Esad, bizden uzaklaş, Allah'a ent içeriz ki biz Peygamber'e yapmış olduğumuz şu biatı asla bırakmayız, bundan sonra hep birlikte kalkarak Hazreti Peygamber'e biat ettik, o da bize şartlar koştu ve, bunlara karşılık size cennet vardır, dedi.